Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo <Gülüyor> Tümörüsü Modern Sabahlardan Günaydın hepiniz sevgili sevgili sanatseverler 16 Mart 2015 Pazartesi sabahı Yeni bir haftanın başı dışarıda Pırıl pırıl bir gün var ama aşağısı buz gibi Gökyüzü pırıl Masmavi bulutlar yok Ama aşağıyı ısıtmıyor ısıtmıyor Yalıtım sıfır Aa, hoş geldiniz efendim hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk günaydın Kent yalıtımının sıfır olduğu günlerden birindeyiz Vallahi şöyle her tarafları güzelce şeyleri çekseler straforları. Ne kadar güzel olur. Vallahi. Pembe pembe hem de şey Aman. Keyfimize diyecek olmaz o Sen zaman ya. Sen bugüne soğuk diyorsan çarşamba perşembe ne diyeceksin o zaman? Bugün yarın yine iyi. Çarşamba, çarşamba perşembe, perşembe karla karışık diyorlar. Cuma böyle karla karışık yağmur, hava soğuyacak. Peki benim sardunyaların konusunda var. hiçbir şey söylendi mi? Ege Bey'den de özür diliyoruz böyle ayarladık falan gibi. Vallahi sıra bakmasın diyorlar, zoruna gitmesin diyorlar. Senin kaç yıllık, 20 yıllık üretim ee, sardunyaların. Yani, ya 20 yıl olmasa da bir 7-8 yılı var herhalde. 10. yıl ya. 10. 10. yıl Net işte. Çok özel bir. 11. Biliyorum. yıl pardon. Evlilikle beraber eski evimin balkonuna döşedim sardunyalardan. Üretiyorum, üretiyorum, paylaşıyorum. Ama e, yani mahsul alamıyorum. Bu sene mahsul alamaz Sa Dünya taban fiyatları da açıklandı Ege biliyorsun. Mahsulümüz saksıda korumuştur. <gülüyor> evet. Vurcum, vurcum, vurcum içimden duvar, duvarlar ve davullar. Günaydın ya. Ne bu coşku, ne bu heyecan, ne bu hezeyan. Valla ne yapacağımı şaşırmış durumdayım şu anda. Soğukla mücadele etmenin yolu onu yok saymak. Bir de arabada şey aklıma geldi. Ne? 16 Mart... Yani modern sabahların tek klasiği bir Nisan programımıza iki hafta <gülüyor> falan kaldı. <gülüyor> Aa evet iki hafta kaldı. Ay onun heyecanı şimdiden sardı her tarafımızı. E iyi oldu o zaman hadi kapatalım ya bu kadar enerji bu kadar şey e, Sar Dünya'yı da konuştuk zaten <gülüyor> mevzu bitti bence yani. Ama Fahir ne diyorsun? Yahu bütün gazeteler önümüzde haberler ardı ardına. Ya, ne yapacağımızı şaşırdık. Ben bugün YGS sorularına bakarız diyordum da. Maalesef vermiyorlar faiz. artık soruları. Vermiyorlar Maalesef. ya vermiyorlar. YGS sorularına bakamadıktan sonra ben ne anladım öncelikle o YGS'den. Öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. 2 milyon 100 bin falan kardeşimize. 2 milyon küsü kardeşimize. 50 liradan düşün sınavı. O, Allah, o ne varsa. para? Valla çatır çatır. Ay, dün, e, dün zaten ben e, büyük bir kısmına geçmiş olsun diledim. Öyle yüz, miydin? 100 yüz yüz Dükkana mı geldiler oldu? sınavdan çıkıp? Bir kısmı dükkana geldi, Sadece beni görmeye gelmiş gibi oldular. Çünkü bazılarını geri göndermek zorunda kaldık. Bazılarıyla uzun uzun oturduk. Sohbet ettik. Ha, Çünkü ay farkıyla... Abi, Yaşları yaş, tutmayanlar. Tabii yaş, yaş, yaş sınırı oluyor. Bazılar Arkadaşım takımı... tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. iyi günler diliyorum diye. Size isterseniz dedik e, menümüzün %20'si bir şeylerden verelim ve paket yapalım gönderelim diyerek onları uğurladık. E, onlara gel bir rahatlamışlar bir rahatlamışlar. Tek sınavı mı indi şimdi bu? Yok, Yok ayrıca Haziran'da var tekrar sınav. Bu ilk sınav mı? Şimdi eskiye mi dönüldü? Ne oldu bir ara bir matematik ayrı bilmem ne ayrıydı. Yine Haziran'da birkaç tane sınav olacak. Bu bu, ilk, ne? bu bu ilk sınav bu... 140 ve üstü alırsan ikincisine ya girme Ya bu arkayı. eski ÖSS'e. Eski ÖSS'e. İkincisini. Bir Gibi... tane ÖSS var. ÖYS'i de 5-6 tane mi olacak? 5-6 tane de ona girecekler. ha? Ağzını yime. Vallahi ne güzel çözdün olayı. Yemesen de bence o. Yüksek <gülüyor> öğretim geçiş sınavı bu. Yüksek öğretimme geçiş. Geçiş, geçiş sınavı. Şimdi geçtiler bu sınavı geçince. Öbürü ne? Öbürünün adı ne? E, LYS. O... LYS. Yani... yerleştirme sınavı değil. Lisans Lisans yerleştirme, yerleştirme sınavı. Sen çocuklardan mı duydun bunu, kendi bilginden mi biliyorsun? Yok, hiç konuşmadık. Dün çünkü hiç kimsenin konuşması yoktu. Daha önceden yalan Nasıl? yandan. Ha, öbürü les. Ya. Lise. Yok canım, lisans üstü o senin dediğin Öbürü les. dediğin ne ya? Öbürü. Les, lesle karıştırıyor abi. Les. Lisans üstü de lüs. O ales değil mi? Ales. Ee, o Düm. Dil, dil sınavı hangisiydi? Ben sadece zaten konservatuara gireceğim davul. <gülüyor> dil sınavı TAPTK. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tütün piyasasının verdiği şey de TOEFL. Başka sorun var mı? <gülüyor> ya hakikaten. Ne, ne? abi bir 5 milyon tane sınav oldu artık yani. Hepsini bir kaçırdık. Bir de daha böyle kolay çözülüyordu. Ben kaçıncı sınıf demeye korkuyorum ya genç arkadaşlarımıza. 11 diyor mesela. Evet ne olduğunu hmm, çıkaramıyorsunuz. 11 mı? yani lise mi? 5 böyle... çıkaracaksın o zaman. Hayır 5 de değil şimdi 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı ya. Senin de kafa gitmiş vahir. O Doğru. da değil mi ya? E artık o zaman 5, 3 daha 8, 11 dediğin lise 3. sınıf öğrencisi olması <gülüyor> lazım. Ondan sonra şeyi soruyorum. Yani o sınava ne zaman gireceksin? Seneye diyorum mesela. O zaman kafamda bir şey oluyor. Bir de bir, bir senede beklemeli biliyorsunuz bu sınavlar. Nasıl yani? <gülüyor> ben öyle yazdım kafaya. Sınavdan önce bir sene yatıştım. Güzel, 4, 4 sene oldu ya. Ha lise 4 sene oldu. Hmm. Otomatikman da öyle bir şeye gitti. Tamam. Bugün hiçbir genç arkadaşımız okula gitmiyormuş anladığım kadarıyla. Dün yaptığım küçük araştırmadan sonra. Yatış günü. Ee, yarın okul var mı dedim. <gülüyor> Dediler bana. <gülüyor> ee, o yüzden geçmiş olsun, geçmişler olsun diyoruz. YGS'yi zaten bazıları da şey diye çevirmişler. Yüksek gerilimli sınav diye. <gülüyor> E, Valla üniversiteye girişte birinci aşamasına sınavı olan... Ben olsam konservatuarı alırdım onları. Yani, al, al. Davul bölümüne. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek gerilim sınavı. Hemen davulda başladım. Valla 171 sınav merkezinde... E, 100... Lefkoşa da olmuş bu Fahir. Bakayım Lefkoşa ve dış temsilciliklerde de olmuş. 109.307 sınav salonunda totalde 2.046.716 aday... Ne döktü? Ter. Kurdeşler. Veya yanlarında götürdükleri ya. suları yanlışlıkla döktüler. döktüler. Öğrenciler yoğun güvenlik önlemleri altında sınav salonlarına alınırken veliler bahçede hele içinde beklediler. Üniversiteye geçişte ikinci aşama olan lisans yerleştirme sınavı ise 14-20-21 Haziran tarihlerinde. Aman değil mi? kimselere söz vermeyin. Boğ sınavlı günler. 14-20-21. Hadi bakalım. Ee, o zaman eğitim dedik biraz da spor diyelim mi? Doğru. Biz ne zamandır futbol konuşmuyoruz. Evet. Tabii Yavaş. çok önemli şeyler oluyor futbolda. Oluyor mu? Tabii tabii. Ee, bütün dengeler değişti. Son iki hafta gerçekten de kritikti. Ligde lider değiş. Kim lider onu bilmiyorum. Beşiktaş lider. Beşiktaş lider. Beşiktaş liderliği sevdi değil, seviyordu ve geri aldı. Hastası oldu. İyice artık ben bu liderlikten kopamam dedi. Kopaman, kopakabana diyoruz. Buyurun efendim. Yok, fazla uyumuş galiba değil mi? Faz, bence mı? yeterince uykusunu almış. Va hatta fazlasıyla. Fazla uykudan bir enerjist. Ee, şimdi bu hafta sonu e, hem öpüşmeli hem de e, fair play'li bir e, hafta sonu geçmiş anladığım kadarıyla. Öncelikle Sp Süper Lig'de oynanan Konya Spor Kasımpaşa maçında ee, takımının haksız gol attığını düşünerek oyuncularına talimat vermiş e, teknik direktör. Şota. Şota. Hemen Bu arada bir tane hani yiyin eştiğin diye mi? Evet takımı bir de Haksız koymuş. gol atmak ne demek? O... Şöyle olmuş. 19. dakikada Kasımpaşalı e, Babel yerde kaldı. Konyaspor kalecisi topu dışarı atmak isterken takım arkadaşı topu göğüsüyle kontrol etmek istedi. Ancak sonrasında topu bıraktı. Seken topu alan Donk uzaktan vurdu ve top ağlara gitti. Ya yani yandı burada rakip oyuncu. da gol olmuş. Tribünlerden yükselen ıslık sesi ve koyan oyuncuların biz oyunu bırakmıştık ya şeklinde itirazlarını. Bırakmasaydın oğlum. Demiş o. Biz oyunu Allah bırakmemiş daha, futbolcu daha doğrusu. Şöyle demiştik Allah. büyük ihtimalle biz oyunu bırakmışsız o arada demiş. Sen misin bırakmışsız diyen onun üzerine de şotonun talimatıyla. Hakem önce hakem golü vermiş ilk başta hakeme itiraz etmişler. Çünkü ilk merci hakemdir biliyorsunuz. Hı hı. Hakeme itiraz etmişler. Hakem de yapabileceğim bir şey yok yani. Gol, bu gol demiş. Ondan sonra Buz gibi gol mü demiş hatta? Resmen gol demiş. Ondan sonra hemen oyuncusunu e, kulübeye çağırmış şota. Magnus'un sen demiş. Santra sonrası sahayı açın demiş. Açın derken yani yani açın, bırakın demiş. Rahat, bırakın, rahat, rahat rahat açın demiş. Ondan sonra e, yapılan Santra'da... <gülüyor> Hasan Kabze, Kasımpaşalı oyuncu değil mi bu? Yarı sahasını geçerek topu boş kaleye göndermiş. O anda da tribünden büyük alkış gelmiş. Oba çok güzel. Ben de atarım mi? o golü. herhal golü atanan değil, attırana alkışlıyorlar, değil mi? Orada? Şotayı ve Kasımpaşayı. Evet, Ondan sonra bir gol daha atmış. Hayda şimdi öyle. ama şimdi saçma oldu demiş <gülüyor> yani. Şimdi <gülüyor> demiş yani. Ondan sonra bir gol daha atmış Koynospor. 2-1 galibiyet e, olmuş Kasımpaşalı. Yenilmiş Sonra Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota da istifa etmiş. Hadi bakalım. <gülüyor> ya hikayenin sonu çok kötü bitiyor ya. O dünya yani ne güzel fair play, fair play falan, falan. falan hakikaten giderken ben de istifa ediyorum. Martin demiş aramış ama, ama. belki de zirvede bırakmaktır bu Yok ya. Değil, ben istifa ettim. Hı. Şota taklit yapıyor şu anda Fair. Ben Televoley'i deli gibi seyrediyordum o dönem ya. Benim zaten farkındaysanız tanıdığım bütün futbolcular o Televoley döneminin futbolcuları. E tabi canım Şota'nın çevirmenini hatırlamıyor musunuz siz? Şotanın söylediği Türkçe şeyleri Türkçe, Türkçe söyledi, söyleyen adamdı yani. Daha iyi Türkçe söylediğini zanneden adamdı. Ya Şoto'da ondan sonra istifa etmiş ama istifasının bu olayla alakası e, Ala oldu. Alakası, alakası yok ya. Yokmuştu. E, başarısız sonuçlar. Ondan sonra bir gelişme daha var. Adem Futbol Dünyası'na girdik onu da verelim. Kasacı alalım hemen bir kasa gelişmeyi Güzel, daha. Güzelce mi e, gelişme bu da onun için. E, Beşiktaş ne maçı bu? Beşiktaş. Dur bakayım ne maçı ya? Beşiktaş Beşiktaş Kayseri Erciyes'te çokta bir maçın sırasında i̇şte Şurada sen yardım etsen arkadaş söylüyordu Kayseri Erciyes işte. Kayseri maçı mı? Evet tamam. Kayseri maçı. Kayseri Erciyes maçında Beşiktaş golü attıktan sonra eee teknik direktör Bilic'le Nicip'in diyaloğu antrenör futbolcu iletişiminin bir örneğini oluşturdu. Öp demiş Bilic. Neyi? Beni mi? <gülüyor> Necip'e. Öp demiş, çok güzel gol hazırladı, şey yaptın demiş. Bu yanağımda demiş bir tane öp. Necip bir şey olmadı, ne yapıyor Hocam, ne yapıyor ya, <gülüyor> Hocam, <gülüyor> ne yapıyor ya? Falan, falan filan olmuş. Ondan sonra e, su içmek için gitmiş tam o sırada. Necip şey, e, Necip kulübeye gitmiş su, su için falan diye. Hemen birinç gelmiş tık tık tık. Ondan sonra öp demiş. Öp öp demiş, korkma demiş. Ayaklarına bakmış, düz. Çünkü ters ters olsa Cin, cin, cin girmiş olabilir. Cin girmiş olabilir doğru. Ondan sonra öp öp demiş. Ondan sonra öpmüş Necip de. Aman efendim nasıl öyle gül Allah gün şeylerle sarılmistan sonra. Aç kaçmış maç. 5-1. Herkes 5 öpeceğim de. diye gol mü atmış. Valla yani. ondan sonra çünkü bu kadar gollü olmasını başka türlü açıklayamıyoruz. Goller de hepsi sıraya girmiş bak. Gökhan Demba Olcay, Mustafa ve Modda. Necip gol atmamış ki Oktay. Necip'i e niye öptürdü? Şuradaki isimlerde Necip yok. Yok mu Necip? Vallahi Necip yok. Bayram değil, Seyran değil. Gol atılmamış. Necip bebi niye öptü? Ama golün oluşumunda katkısı varmış. Öyle demiş. E orada 5 tane gol var. Kaç tane adamın olması lazım? E ya. Hocam bizim bazen, de katkımız vardı. <gülüyor> bazen goldan daha şeydir fair. Takım sıraya girmiş. Golün oluşumunda katkıda e, katkısı olan öğrencisine sarıldı. Sen beni öp demiş, ben de seni öpeyim demiş. Sonra beraber sarılmışlar. Tüm dinleyicilerimize gol oluşumunda katkıda bulunmalarını diliyoruz. Sevgili dinleyiciler biraz şarkılar, türküler, ardından reklamlar. Yine şarkılar, türküler, ardından haberler, sonra reklamlar falan fıstık. Çok yoğun bir saat olacak bu saat. Modern sabahlar. Modern sabahlar sabah macera dolu bir pazartesi sabahı da ne bileyiz bir kez daha günaydın sevgili sana severler esprilerimiz şakalarımız her şeyimizle karşınızdayız. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor dünyamızda? Buyurun Hayır Bey. Vallahi ben memeli memeli falan konuşacağım ve haberler öyle yani. Vudun ee, vudun vudun diye bir elinde kaldı şey. Kaka lan çünkü ne bileyim erotik konularda davul çalmamış. O zaman direkt memelere başlayalım. O zaman direkt memelerden ziyade bacaklardan başlayalım. Bir eee Grammy ödülü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift parantez içi 25 yine mi ya? Hayır bacaklarını 40 milyon dolara sigortalattı diye bunun haberlerini verdik ya burada. Evet 100 diye verdik. 100 demedik. Sen, mi? 105 milyon lira biz Ha iki te, bacak tele oradan. teleye tamam. döndürünce ha. iki bacak olduğu için değil Egeğim. Teleye döndürünce tamam. 105 milyon TL etti ve giderek de artıyor biliyorsun doların hızını bir türlü kese Demedik. Efendim ne yapacağız bilemiyoruz. Ee, Taylor Swift'in bir kedisi var Meredith diye. Ondan sonra. E Meredith Swift. Meredith. Meredith. Öyle çalıyor. Meredith. <gülüyor> <Ana> ne yanıtmış <gülüyor> benim sesim ya fark ettiniz mi onu? Evet ya aynı Taylor. Yoksa ben gözümü kapadım diye mi yanık yani? <gülüyor> bir daha yap. Meredith. Ne kadar yanıt. Bir de yalıt. gözünü yap. Meredith. Bak farkı görüyorsunuz. Ses değişiyor zaten. Hiç. Aynen aynen abi. Ee, Meredith geçtiğimiz günlerde Taylor'ın bacağını sen ne yap? Cırt. Cırt. Aa! Cırmala. Hemen e sosyal... Ona karşı, karşı sigortalatmamış mı? Hayır canım zaten bacaklar her şeye karşı. Kompili sigorta. Kompili sigorta. Bence bu Meredith'le anlaşmış Zaten yazmış bravo Meredith sadece seni sevmek istemiştim ama şimdi bana 40 milyon dolar borçlusun. Okumuş mu Meredith? Okumuş okuması var tabii. En güzel cevap olmuştur. Senden ben. benden eğitimli yani öyle söyleyeyim. Ee, dalga geçiyor tabi yani böyle haberler çıkıyor 40 milyon dolar yok 50 milyon dolar ne alakası var demiş ya bacak bunu yani 40 milyon dolarlık bacak mı olur demiş yani Taylor Swift de en güzel cevabı vermiş alakası yok ben hiçbir şey sigortalatmadım bir kasko zamanı geldi demiş aracın onu da 2-3 yerden fiyat alıyorum bakacağız demiş. Peki sigortalarken Taylor Swift'in bacaklarına ekspertiz bakmış mı uzun uzun? Bakmış. Çünkü yani çok kısa bir zaman <gülüyor> Bir viski koyun. <koyayım. gülüyor> çok kısa bir zaman geçti sigortalatmasından sonra tabii değil mi? Canım. Yani ben biraz biraz kıllanmadım değil. Yani acaba daha önce meredit, meredit cırmaladı da ondan sonra mı sigortalattı? Tabii canım ilk başta bak on... yani ekspertizlerin işini hep biz zor zannediyoruz ama işte bu da mesleki güzellikler. Anlar değil mi onu bir ekspertiz bacaklarına bakıp önceden Önceden mi cırmalanmış, cırmalanmış, nasıl cırmalanmış, tamam. Taklası var mı? Taklası var bunun demiş. Neyi var demiş? Taklası. Takla ne be? Böyle araçların taklası oluyor ya. Ha anladım. Peki vallahi var ya aynı bir sigortacı gibi konuştun. Bir ekspertiz gibi şey yaptın yani. Kon konuya sonradan girdi ama. hepimizin özendiği ekspertiz vardı Ankara'da. Evet ya Ankara'nın en yakışıklı ekspertizi diye geçelim. Kovboy çizmeleriyle dolaşan yalnız kovboyum diye sonra ekspertizliğini yapıp sistemin içinde kaybolan adam. Buradan bütün... Sen ona hasta olmuştu. Senin arabana. Hepimiz bakmıştık ya üçümüz beraber gitmemiş miyiz? Hepimiz arabaya. bakmıştık da. Bence oluyorsun? önce sen çok fazla şey olduğun için. Üçümüzün el ele gittiği şey değil mi? <gülüyor> Üçümüz el ele gitmiştik. Ekspertiz gelince hepimiz selam durmuştuk. Ben kovboyçiz çizmeli herkese saygı duyuyorum. Ben sonra o ekspertizi bir kere daha şey yapmıştım. Bizim dükkana gelmişti canım. E gelmişti işte şey diye. Sen mesaj atmıştın değil mi Fahir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ekspertize? Telefonunu, ist <gülüyor> Telefonunu istedim de vermedi nedense. Vermez ekspertizlerin şeyi çoktur Fahir. Ee, yani o yüzden vermez. O kadar, kadar da diye. değil yani dedi. O kadar da değil. Buradan ben... bütün ekspertizlere selam olsun diyoruz. Başta en yakışıklı ekspertiz olmak üzere Adı üstünde zaten ekspertiz Ekspertiz geliyor Adam expert. Çok güzel film Equalizer diye film olduğuna inanıyorsun Niye da Ekspertiz diye mi? film ol Aa, bence çok evet, güzel ben olur çok yani güzel. Bir ekspertizin maceraları Expert evet. geliyor Kovbo çizmeli ve şehri adam ediyor yani Ne olmuş parasını alabilecek miymiş Taylor Swift Yok yoksa... ya dalga geçiyor Param ara istemiyorum diyor Ne alakası var diyor ya Benim bacaklarım diyor. 40 milyon etmez diyor ya 5 kuruş vermem vallahi diyor Ben olsam diyor e o zaman bu haberler çıktığında e, yalan, yalanlar mıydı? Kedi şeyi olmadan işte böyle yalanlamış işte ya böyle Kız kızcağız ne yapsın? İri e, memeler diyordum Fahir. İri memeler yakalattı hemen memelere <gülüyor> geçtik. İri memeler yakalattı haberimize de. Amerika'dan İngiltere'ye yolculuk yapan uyuşturucu kaçakçısı Nola Parantez içi 47) şüpheli davranışları nedeniyle yakalandı. <gülüyor> Nasıl bir sürekli memelerini düzeltmeye çalışıyormuş böyle? Ya, ya şüpheli bir davranış değil ki o. Ama yani okta bilmiyorum bence şüpheli bir davranış. Yani. Ben de düzeltiyorum bazen. Ya tamam sen de düzeltiyorsun. Ha sadece memeden düzeltiyorum. Ege'de ege'de Yani evet. öyle yapanlar var bazen pantolonunu böyle arkasını çekiyorlar. İçim dışarıları rahatsızlık veriyor insanların. Yani öyle. çirkin bir davranış olabilir ama ben şüpheli olduğunu zannetmiyorum yani. Zaten o, ama çok sürekli böyle bakmışlar hanımefendi bir rahatsızım. Yok yok demiş ya böyle böyle ya ne oldu bir şey varsa hemen size sağlık bilmiyor. Yok ya demiş falan ondan sonra bir saniye hanımefendi şöyle sizi kenara alabilir miyiz diye. O eğrimemeler zannedilen şey meğersem komple uyuşturucu. Tonlarca uyuşturucu. Tonlarca kaçak yollarla ülkeye uyuşturucu so sokmak. Ya bugüne yakın. kadar pek çok ıı, uyuşturucu kaçakçısı yakalandı havaalanlarında oralarda bunu Şey yaparak, <gülüyor> yerleştirerek veya valizlerle, valizlerine sokarak artık her yere. Niye bu haber oluyor ya? ya meme memesini meme uzat dedi. Herhalde meme, meme, meme, meme. Kaç kere meme diyebilir bir insan hayatında? Ee, çünkü ağırlık yüzünden sürekli şey yapınca böyle bir alttan, üstten bir sürekli bir şey hareketler. Evet, herhalde orasına burasına sokanlar ya yakalandığı anda. Mahcup yani bir... zaten hani sen bunu kaçıracaksın. Nasıl kaçıracaksın? Al bunu. Böyle küçük küçük top yapacağız. Evet ben bunu nereye sokacağım? Sen gel be sıyır. Ama nasıl olur diye. Sonra bir de bunun yakalanma anı. Nasıl oluyor? Vallahi... Daha var mı? Yok artık bitti. <gülüyor> Bak doğru söyledim. <gülüyor> tamam be... abi şöyle şöyle iki parça daha kaldı Onu diye. beyan usulü yapmıyorlardır artık. Onu, onu yutan yutanlar da var çünkü. Yutarak yutan mı adamın tabi beyanına güvenilmez. Beyanına değil. Şey o şey edeyim. Edeyim. yutan adamlar var. Onu bir şeye sokuyorlar. MR'a sokuyorlar. Madem sen midene soktun bunları gel biz de seni buraya sokacağız diye. Emara evet. mı sokuyorlar? MR'a sokuyorlar? sokuyorlar. O işte klostrofobik olan neydi MR mıydı? MR. Sen R bu konuda en tecrübelimiz mi sensin? de anlaşılır mı Fahir? de anlaşılır de anlaşılır ya. Rönt'te. Rönt'te tabii canım rönt'te çıkıyor kara kara. O zaman rönt makinesi var her havalarında. Vardır herhalde canım. X-ray dedikleri başka ne olsa gerek. Doğru. Doğru. 3 Doğru, doğruyla yok. uğurluyoruz. Onu. Evet, hadi bakalım kabul ettik. <gülüyor> o zaman biraz reklamlarla coşalım. mı? Ne hadi dersiniz bakalım. buyursunlar efendim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Sabahlar devam ediyor sevgili <gülüyor> sana severler Faryoğlu, Inc, Oktay Demirci, stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Ay sen bizi niye çağırdın? Ee, sizi e, uğurlamak <gülüyor> üzere bir kez daha çağırdım. Baksana <gülüyor> çağırdığı için hürmet ediyor. Hoş geldiniz. Allah hoş falan geldiniz. Falan. Falan. Bir saat falan. oldu. Yani bir çok hoş vaktimiz geldiniz. yok o yüzden hemen e, Özet mi geçelim konumuza girelim ve sizi ben uğurlayayım çünkü çok vaktimiz ulaştırma, yok. Ulaştırma, denizcilik ve ne bakanlığı? İletişim İleti bakanlığı. Yok ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı doğru cevap Bravo olacak. Bravo Fahir yani. e, bakanlıktan bir kadro şu anda <gülüyor> cepte diye düşün. <gülüyor> Geçen yılın son çeyreğinde cep telefonlarında internet kullanım oranının bir önceki yıla göre bayağı arttığını açıklamış. %13. Bir de millet ki para yok para yok. Nasıl para yok bu kadar internette nasıl para yok Kısa mesaj tamamen bitiyor Sizler 34 ölmesin. milyar kısa mesaj rakamlarla sayılarla konuşuyorum size daha doğrusu 34 milyar kısa mesaj 27 milyara inmiş. Neden? E WhatsApp, Whatsapp Öyle diye bağırıyorlar yaktın bizi Whatsapp Geçen yılın son çeyreğine göre sabit telefon abone sayısı da düşmüş Düşer Oktay düşer düşmez mi? Sabit telefonu evde olmayan çok tanıdığım var benim Sırayla herkes söylesin. Efendim sabit telefonları da kaldırıyoruz. Zaten durumumuz yok. Yetişemiyoruz. Evet. Evet. Dolgu haberimiz bu kadardı. Çok ee, teşekkür ediyorum. Haberleri alıyoruz herhalde. Önümüzdeki saatlerde görüşmek üzere. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sabah Şimdi ben tabii mahcup oldum Sizi haber var diye stüdyodan apar topar çıkardım Sonra ne bir haber ne bir şey gerek kaldık sizin haberlerinize yani O yüzden de <gülüyor> Bu tabii... mahcubiyetini de başka bir şekilde güzel şekilde Evet nasıl yapacağız güzel toparladın Çünkü yani. Çok da merak ediyorum ne oldu ne bitti Size dönüyorum yani, yani Ege hakikaten her zamanki klasiğini Kullansan evet neler oluyor Neler bitiyor diye Demeye de yüzüm yok sen dersin o zaman ee, Haberlerden öğrenseydin dersin Yani derdik ama hiç laf sokma yok bizim bilip programımızın özelliği biliyorsun. Yani şey yapıyorsunuz ee, hoşgörünüz de eziyorsunuz. Ezeriz. Ezeriz. Oktay o zaman ver çocuğun gönlünü yap da bir haber ver. Şey olsun bir ağzına bir parmak haber çal. Gerçekten mi? Vallahi görçüktün. Emin misiniz ya? Emin misiniz beyler? Ne yaptınız? Sevgili dinleyiciler haberler kötü galiba. Siz bu Oktay'ı bilmezsiniz. Ee, <gülüyor> çok emin değilim de Allah bir dosyamız var. Bu dosyayı da buraya kim koydu onu da bilmiyorum da. Aman sevgili nicler ne diyorsun? Bu, bir örümcekten bahsedeceğiz. De. Örümcek mi örümcek mi? Brezilya'da yaşayan bir örümcer. Ee, Brezilya'da yaşayan dediğim baya yaşamalı falan bir... Yerleşik düzende diyorsun. Hayatı doya doya yaşıyor anladım. Örümceğin sanırım. ismi örmeden mi geliyor? E tabi canım. Değil mi öyle bir şey? Örüyor, örüyor, örüyor, örüyor. Başka neden gelebilir? Görümceden gelebilir. Hiç alakası olduğunu Saçmı zannetmiyorum. Dur. Örümce ör, örmek örümcek. Ee, bir örümcek e, bulunmuş. <gülüyor> bulunmuş Daha doğrusu efendim. Biliniyormuş da He. ilk defa ya da artık fark ettiler galiba İstersen birini... şöyle diyelim Örüm emekçisi birey <gülüyor> <gülüyor> ee, Bir kere şey yapınca Ne denir ee, ısırınca örümcek, örümcek, örümcek ısırıyormuş ısırır, canım, ısırıyor, mı? Sokan kim? Sokar Soka, sivrisinek. Sivrisinek sokar. Akrep sokar. Sokmaya müsait iğnesi olanlar sokar. İğnesi olan. Ağzı evet. olan ısırır. Ağzı, ağzı olan... olan konuşuyor. <gülüyor> Mustafa sokar diye ben bekliyordum. Esprilerimiz. <gülüyor> <Sen> Karakterimizdir. Isırdığında <gülüyor> <de bu. gülüyor> ee, zehriyle 4 saatlik bir yoğuşmaya neden olan bir örümcek. Aa ne diyorsun? Hmm, yani 4 saat... bu sadece ısınmıyor. Sonrasında... Getiriyorum getiriyor ne yani. Sırınca coşuyor musun sen Allah göşüyorsun. senden razı olsun örümcek kardeş diyorsun ve gerçek örümcek adam böyle bir şeydir ya Şimdi... erkeklerde 4 saat süren bir e... tabi canım doğru Yok. işte ısırdı düz duvara tırmanmaya başlıyor sonra çünkü bulanmadı kanalize edecek yani Düz duvara tırmanması, e, aletsiz olarak düz duvara tırmanması sağlıyor. E, onun dışında e, kadınlarda da böyle bir etkisi var. Allah Allah. 4 saat boyunca. E, Oktay Bey, 4, saat 4, 4 saat 4 saat. Ağzınızdan 4 saat de hiçbir şey düşmüyor yani. 4 saatte 4 saat. Yani. <gülüyor> e, tam olarak adı da verilmemiş örümceğin. Allah Ay yani Şimdi böyle yani olmaz ki. Saç sapan adı, örümcekleri ısırtacağız kendimizi. Ya belki de şeydir canım adını vermek istemeyen yani bir örümcektir yani. Yok adı verilmemiş. Yani adını vermiştir örümcer de. Onu yazmamışlar Yazmamışlar. Abi. Parantez içi belki kısaltma yazılmıştır. N-A gibi falan. Az hmm. bulunan bir örümcek miymiş bu? Şimdi onu zehirinden ilaç mı e, az kardeşim? bulunur. Ne ilacı ya? Tabii ki az bulunur yani. Yani böyle var tabii bir, bir adı var da. Phenonitriyen nigriventer falan gibi böyle bir isim tamam. var da. Yani bu, bundan kaç tane var kim İyi bilir abi? Bilirim. Biliyor musun, tanıyor musun? Çok dünya kadar vardır ya, ölümcül nesli tükenmesi diye bir şey yok ki, o kadar çok çeşitliliği var ki bunların. Kosta Rika'dan fırır fırır fırırlıyorlar zaten. kostarika'dan e, kaçak yollarla geldiği söyleniyor. Ülkemize mi? Hı hı. Düzensiz. Ülkemizde de mi var? Hayırca. Bak Rezile, nasıl Rezile. adamın Rezile. gözleri de de. sonra kendini ısıracak mısın? Yani işte kısmet. Akvaryum Ülkemize sop. gelmez, rahat olun ya bunlar açıklarda şeyler. Belki olur. de geldi. yok. Gelmiş olabilir mi? Vallahi, Cüzdanında örümcek taşıyan adam. Gelip gelmediğini anlayabiliriz. Yani onu birileri sağda solda ya 4 saat falan filan diye böyle bir konuşmalar varsa bir saniye deyip hemen gidip orada müdahale edeceksin. 4 saatlik. 4 Şimdi sen, Senin haberin uyarı mı yoksa duyurum. Yaşanmıştık <gülüyor> Yaşanmışlık diyelim. Birilerinin yaşanmışlığı da sonuç olarak bize e, gündem olabiliyor. Hem duyuru hem uyarı. Bence yani 4 saat yani bu... Bence insanlık için... Hayvan hakları örgütleri örümcek konusunda da devreye girer mi yoksa böcek olarak görürler? Gerçi örümcek böcek değil miydi? E böcek şey... Ege'cim yani niye tekrar hayvan hakları örgütünün sana bu böcek demesine gerek var mı? Bir de böcek de hayvan sonuçlamaya kafan karıştı anlamadım. Bir örümceğin böcek olarak şey tasnif edilmediğiyle ilgili bir şeyler okumuştum sanki tasnif bir yerde. Derken? Işte böcekler bilmem neler falan filan ya. Ha, kemirgenler falanlar, filanlar filanlar. Bu bir şeye filmatlar. giriyor olabilir bir de hayvanatları ya böceklere de mi biz bakacağız diyebilirler. Yani Aslında doğru diyorsun. Fillerli, böcek, böcek olmayabilir örümcar. Ne ama o zaman? Ne bileyim. Böcek familyasında olmayabilir. Bana göre böcek. Vallahi evden kara fatma çıktı evden örümcek çıktı. Bana da böcek gibi geliyor yani ne yalan söyleyeyim. Oktay sen de fikrini söyle ben, Bana böcek gibi gelmedi O şu zaman 3 anda... böcekle uğurluyoruz <gülüyor> Bana gelmedi demiştim Ona itiraz hakkın var mı? <gülüyor> o zaman 2 böcek bir itirazla Seni kabul ediyoruz ne yapalım yarı <gülüyor> finale şey. çıktı şu anda Örümcek hmm. Ama ben çok da merak ediyorum yani Şimdi kabul ediyorum ama bir sonrakinde Şimdi tabi ilkinde 4 saatlik bir yoğuşma sağlıyor bir Aha sonra... telefon geldi Örümceklerle ilgili Geldi mi? Vallahi geldi Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Doğu Demir ben. Doğu, Doğu Bey hoş, Bey hoş geldiniz, geldiniz yayınımıza. Uzmanı mısınız örümceklerin? Uzmanıyım. Düşmanımın düşmanını iyi tanırım. Dostum bilirim. Ee, örümceklere örümcekler... fısıldayan Pardon. adam. Doğu Bey evet. düşmanınız kim? İlk onu öğrenelim. Çünkü ikinci Elbet, düşman... Elbette ki böcekler yani. Hmm. Tamam. Böcek, böceklerin alayına düşmanım. Ama örümcekler dostumuzdur. Kendileri artkot yani şey... Eklem bacaklıdır. Ee, eklem bacak. Böceklerin özellikleri şöyle yani ne nasıl ayırt ediyoruz? 6 tane bacakları yok 8 tane bacakları var. Bütün böceklerin altı bacağı mı var? Bütün Genelde. böceklerin altı bacağı var ve bütün böceklerin kullanılması kullanılması kanatları var. Hmm, hmm. Örümceğin Ancak, kanadı var mı? E, yok. Örümceğin kanadı olsa en, en tehlikeli hayvan olacaktı. Aa, yok şey gelmedi mi? Ee, mu gelmedi mi? E, neyse <gülüyor> Tamam her neyse. Evet, ölümcül Kanada olsa e, sineğin adı olmazdı diye bir laf vardı. Ha, peki şey soracağım size, doğadaki diğer böyle sürüngenler falan filan hepsinin ayrı adı mı var? 40 ayak mesela evet. onlar sürüngen yok. diye mi geçiyor, böcek diye mi? 40 ayak evet, şey e, sürüngen olarak geçiyor yanlış bilmiyorsam. Evet akrepler, yengeçler. E... Kafadan bacak mı bu? Yok kafadan bacak değil, eklem bacak. Eklem bacak. Eklem bacak. Yani sekiz bacaklı olanların e, alayı. Ee, eklem bacak. Eklem Size bacak. Eklen bacakların da böyle alt şeyleri var değil mi? Örümcek. Örümcek bir şey mi? Ee, sınıf mı sayılıyor? Zümre mi? Vallahi o kadar derinlemesine girmedim. Solucan peki? Solucan? So Yok soldan ben. Teşekkür ederim. Oh. Vus, vus. Kudümlerle uğurluyoruz sizi. Doğumet çok teşekkür ediyoruz. Hadi kolay. Ay. Omurgasızların en büyük şubesiymiş eklem bacaklı. Omurgasız mı? Tam <gülüyor> da şey ağır laf ha. Yani hiç kavgada söylenmez. Ne amiyon omurgasız desen birisine? Omurgamız yok ama bacağımız vardır o zaman. E sokar seni yani. öyle dersen. Yani sokar sokmakta da haklıdır yani. Birisi sana omurgasız desesen sen alınmaz mısın? Ben sokar, sınıflandırma so yapsam ilk önce şeye bakardım yani. Ne sokar mi? mı sokmaz mı? Sokan, sokam bacaklar, yani. sokmayan bacaklılar. Sen öyle bir sınıflandırma yapsan zaten hayvanları da şey diye. Yer mi yemez mi diye bakarsın. çok önemli onlar. Değil mi? Öyle canlandırsın. Öyle o yüzden bence karakter kendi içerisinde tutarlı Fahir. Yer mi yemez mi? Yer, yer misin yer mi? yemez misin? Yer yemen yemem mi? Yer yemen yemem mi? Bu arada eklem bacaklı bana biraz galip, galip galip geliyor dedim. Galip geliyor. Garip geliyor. Yani böyle sanki böyle Orada ekrem... Modifiye edilmiş bir hayvan gibi ekrem değil mi? Ekrem bacaklı dedin ondan sen kalitledin evet. değil mi Fahir? Ve sürekli kafamda ekrem diye bir şey canlanıyor. O da beni rahatsız ediyor yani. Ekrem, ekrem Bacaklar çok güzelmiş ya. <gülüyor> ekrem bacaklı. Ekrem'in öyledir evet. bu. Bacaklı soyadı olabilecek bir şey değil mi? Ekrem bacaklı. <gülüyor> Böyle bir adam vardır kesin. <gülüyor> Tabii canım. Ve huzurlarınızda ekrem bacaklı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nesiyle meşhur? 4-4,5 saatlik... <gülüyor> üstün performans netini. eklem ayaklılar anlamına geliyormuş. Sağ olsun dinleyicilerimiz e, yığılmışlar şey. Tamam canım anladık Neyi? o kadarına gitsek. Bize... Yani eklem bacakları, eklem ayaklar anlamına geliyormuş. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere kaç bölgeden meydana geliyor? Üç. Baş, göğüs ve karın 7 bölge mi? Bir Az şey söyleyeceğim. Kolay bizim, sorularla başlıyoruz. Bizim vücudumuz yine da ondan mütevellit değil mi? Baş, göğüs ve karın al ah. Ama meme olunca başka oluyor galiba Fahir. Ha memeli oluyor. Meme olunca başka. Onların sırası var. Nasıl matematikte işlem sırası var Fahir? Evet önce parantez içlerini yapıyoruz. Bak, mesela her bölgede çeşitli sayıda e, parçadan ibarettir diye e, açıklıyor. Mesela her bu parçada esnek bir deriyle birbirine ne olmuş, ne olmuş oluyor? Eklenmiş oluyor. Bağlanmış oluyor. E, ondan sonra... Ve bu bağlamda da... Biz bunlara Ekrem Bacaklı. Ekrem bacakların en önemli e, şeyi nedir? Espirisi. En önemli esprisi kitin. Kitin. kitin. Aa, öyle, <gülüyor> nedir kitin? Diğer böceklerde de kitin var. Doğru. Hiç görmediniz o karıfatla kitin, kitin, kitin, kitin diye yürüyorum. Ve de Traka sol solunumu muydu? Ege bildiğin bütün biyoloji bilgilerini dökmek zorunda değilsin. Kurban olayım ya tamam Neydi Anadolu onda, ya? sesi de. O çok eğlenceli. Trake, Trake. Trake solunum. Trake. Trake. trake. Trakeyalarla Trakeyalar. yapıyor solunumlarını ama sudakiler, suda da çünkü Ekrem Bacaklı var. Onlar neyle? Onlar neyle? Onlar neyle? Tüple mi? Solungaçlar ya. Solungaçlar ya. Adeta YGS sonrasında bir tekrar niteliğinde olan bir ders. ibret vesikası. Bir hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir Heh, kelime daha güzel var. Güzel gelişme. Ee, yok gelişme değil bir kelime. Gelişme Duyarga. Için. Duyargalar, duyargalar, duyargalar. Demiş. Çok uzun konuşmak gerekiyor. Hoşunuza gitti mi duyarga kelimesi? Valla gitti ne yalan Hadi söyleyeyim. Bakayım. Sonuçta içinde duyarlılık barındıran her şey hoşumuza gider. İnsan olmakta bunu gerektirir. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Oktay YouTube ya güçlü olan sendin değil mi? YouTube mı Bonoya mı? Ee, daha çok bono ya. Bono Çünkü işte. yani front menü o ya. O kadar iyi anlıyorum ki şu şarkıyı dinledikten sonra hissettiklerine. Buyursunlar efendim. Yarın 17 Mart. 17 Mart. Aaa. Şey gün değil mi? Şey şey gün şeyler yani olacak falan filan denen gün Kesin bir şeyler olacak diye bir şey Mars'ta Uranüs mu arka arkaya? Jüpiter mi? Bir, bir tanesi Uranüs'te Bir tanesi Uranüs Bir tanesi de bir, Neydi o gezegenin adı Oktay? Merkür müştü. Merkür, Uranüs Diziliyorlar İp gibi Ve dünyayı diziliyorlar. mahvedecekler Valla öyle Yarın pek çok şey bekleniyor ee, Sadece 17'sinde değil 20'sinde de biliyorsunuz Güneş tutuluyormuş galiba Yani bir şey tutuluyor oluyor. mu? Artık yine gökte bir takım olaylar 20'sinde de şey bekleyin diyorlar Kesin bir şey bekleyin diyorlar. 20'sinde de mi var? 20'sinde de büyük hadise var işte kapalı alanlarda falan durmayın diye böyle bir şey var. Yani benim asaplar bozuldu. Kim çıkarıyor bunları? Nasıl yayılıyor bu kadar ya? <gülüyor> yani yayılıyor abi, gezegenler yayılmış. <gülüyor> aynı şeyi görüyorlar da ondan mı aynı şeyi söylüyorlar? Vallahi Yoksa şey birbirlerinden mi etkileniyor böyle bir şey? Kesin Gerçekten bir yayalım mı? diye geliyor Oktay. Oradan da herkes yayıyor yani. Bakıyorum bugün gazetelerde yok yani. Geçen hafta biz verdik bunu. Ee, herhalde herkes önlemini almıştır diye mi düşünüyorlar? Nereye düşünüyorlar bilmiyorum ama yarın 17'se ve büyük olaylara gebe. Ee, bakalım, 17 deyince de 17 yıldır dulum haberi var. İsterseniz <gülüyor> bir haberi verelim. Ee, Nevat Çehren'in haberi mi gene? Yok ya. Ne? Türk Alman, Alman Fin öyle şeyler çıkıyor. Erkek arıyorum bilmem ne falan. Nevat Çehren'in dün şeyi vardı. E röportajı mı? Röportajı vardı. Şey demiş. Bir dizide yaşlıyı iyi oynaması gerekiyormuş. Onun için makyaj yapmışlar. Yaşlandırıp. <gülüyor> Valla öyle. Bu 17 yıldır Dulum diyen kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? 17 yıl önce eşini kaybetmiş birisi olabilir. Yok ya Şener Şenmişti. E, bunca yıldır ailenizi çok merak ediyoruz. Eşiniz ve çocuklarınızı hiç görmedik diye sordu. Şener Şenin her zamanki gibi kısa ve net cevap verdi. 17 yıldır Dulum bir kızım var bitti dedi. Bir Herhalde... kızım var dostlarım beni hasta sanıyor mu demiş? Evet e, valla iki kez evlenen Şener Şen'in ilk eşinden bir kızı var başka da bilgi. Şu anda elimize ulaşmadı. 17 ile ilgili bilgileriniz varsa... 17 Mart ile ilgili bir okuyayım mı? Biraz yoksa şey mi? ya. Ne, netleştirelim de biz de bir... bir... önlemimizi de alamıyoruz ki. Ne yapacağız yani? Şimdi Merkür'e diyemezsin ki geçme bir Uranüs'ün arkasına. Geçer. Gecegen sonuçta. Gezegel. Laftan Şimdi sözden şey anlamıyor ki. Şimdi ne kadar evrensel olacak bilmiyorum ama fitne, bir karışıklık bir Fitne Fesat fücur mu Oktay? Tabii, evet. 3F kuralı. 17 Mart'ta öyle olacakmış. Senin Fire Mode'an sabahları başlayalıdan beri söylediğin bir 3F kuralı vardı. Evet. Bilmiş o, mi yani? yeri, yeri geldi. <gülüyor> Ortaya çıktı. O çıktı evet. <gülüyor> Biz de anlamamıştık. Ee, evinizden çıkmayın diyorlar demiş. Ee, Allah Allah ya. Şimdi astrologlar. E, astrolojiye göre kritik bir tarih olan 17 Mart'ta e, Mars ve Uranüs'ü. Merkür değilmiş. Mars ve Uranüs'ü. Ağzını topla Mars ve Uranüs'ü. Merkür dedin ya ağzını o yüzden toplu bak. Gezegen, onun gerileme bile şu anda şimdi de, şimdiden başladı. Daha tamamen geçmemesine rağmen gezegenler pozisyonlarına gerilim başladı. Evet. Yani Tartışmalardan ta uzak durun diyorlar. 17 Mart'ta ay kova burcunda bulunacakmış. Ege Allah yani çok iyi iş yaptın bravo. Yıllardır kova burcunun her türlü nasibini faydalandın. Her türlü şeyini etkisini kullandın. Şimdi geldi işte zurnanın zırt dediği yere. 20 Mart'ta yere. da güneş tutulması olacakmış. Ha, al buyur buradan yak. Ee, ondan sonra diğerleri şey Ne yapalım e, bir okay. ya önlen Önlem dediğinde makarna mı stoklayayım Ne yapayım ben ee, Nazar boncuğu falan gibi bir şey mi Evimize böyle bir şey mi yapalım Küçük bir şaman ayiniyle Acaba bir şeyler mi yapsak hmm, Şeymiş İsrail'de seçimler varmış Herkes sandık başına gitsin diyorlar 17 Mart'ta İsrail seçimleri Sandıktan kaç milletvekili istemişler Var mı öyle bir özel istek 400 450 falan istemişler Yani işte İsrail parlamentosuna göre onu hesaplayın. 550 de 400'e atıyorum. İsrail parlamentosu 250 de x'tir. 250 çarpı 400 bölü 550 yaparsanız. E, 20 Eylül'de de varmış güneş tutulması. E, ya o da birinde tutulma yok, birinde ip gibi diziliyorlar, birinde de tutulma var işte. Onu söylüyorum ben de. Birinde dediğin? 17 ve 17 20 Mart. 20 Mart Hayır 20 Eylül'de de güneş tutulacakmış. Ya tutulup ya bu tutulacak bir tutulacak. defa masus bir şey güneş tutulur mu? Mahsus yapıyorlar burada. Ben şöyle açıyorum yani ilk de defa birinde de böyle bele gelirken tutuluyor birinde bele giderken tutuluyor. Öbür yana geçiyor yani. Biri tarafa geçince öbür tarafta da tutulmuş oluyor. Ne yapacağız yarın? Ben onu merak ediyorum şimdi. Valla şey tavsiye ederim Çocuğu yani. okula yollayalım mı yollamayalım Sen bana net bazı soruları yani cevap ver. Böyle gerçek bir e, yapılacak bir şey mi bilmiyorum. Evden çıkmayın demişler. O zaman resmi tatil ilan edilsin. Evet hakikaten. Köprü tatili. 20'si de, de sıkıntı var ya. 17'si salıya geliyor. 20'si de cumaya geliyor. Salıdan cumaya. Cuma dahil mi? Cuma dahil. Salıdan cumaya. Cumartesi pazardı. Bence güzel bir köprü tatili. Herkes kafası rahat. Astrolojik tatil. Çünkü ben öbür türlü nasıl rahat edeceğim? 17'sinde çıkma. Aman önlemini al. 20'sinde şöyle yap. E, o esnada onun stresi. 17'si zaten fantuşka geçti. 18'e de... onun yorgunluğu. 19'unda stres var. 20'sinde geliyor çünkü. Geliyor. 20'sinde zaten olaylara e, olayları gebe. gelecek? E, ne yapayım yani ben? Ben ne yapayım Oktay? Herhalde net bir tavsiye veremedikleri için en önleminizi kirli... alın. Önleminizi alın. Evden çıkma. Öyle bir şey nasıl Herhalde olacak? Yani falan evde gerilim diyor. olur. Yani evet. herkes evde bir odaya mı kapanacak? Karı koca birbirine düşer, çocuklarla gerilim olur, eve sipariş söylersin, kapıda adamla tartışırsın. Astrolog Filiz Özkol demiş ki, hı hı. gökyüzünün olumsuz etkilerinden nasıl korunabiliriz diye soranlar ha. olacaktır. Evet ha. Maalesef korunamıyoruz, doğum ve ölümden kaçılmaz demiş. Allah Ö -ö Allah. Bu kadar ciddi mi ya? İlk defa mı bunlar mı arka arkaya geçiyor Mars'ta Uranüs? İçimizi ferah tutalım ama demiş, çünkü bir ferahlık olsun. yapabileceğimiz bir şey yok demiş. Böyle bir kapanış gibi konuşmamış mı ya? Bir ya valla son konuşması gibi şey. Evet yapacak bir şey yok. Ölümle doğma yapacak bir şey yoktur. Ben biraz yöresel bir Ben şu anda biraz yaptı. rahatladım. <gülüyor> Hakikaten biraz rahatladım. Yöresel astroloğumuz. <gülüyor> Filiz Hanım'a teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ayın kova burcunda olması bize bu şarkıyı çalma fırsatı tanıyor. Hadi, Hadi bakalım. Hep birlikte neşemizi bulalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Udar Pradesh'ler devam ediyor. Son dakikalar buyursunlar. Uttar Pradesh desem size. Uttar Pradesh'te bir şeyler. Cebimde 3 kuşluk <gülüyor> elma var, var diyorum. Çok mantıklı yaklaşımlar e, bildiğiniz şeylerden <gülüyor> bahsetme sanatını kullandınız. Hindistan'ın en büyük eyaleti Uttar Pradesh burada bir e, hafta sonu bir düğün töreni olay yazdı e, ama olamadı. Neden? E, Mevsimi değil, musonlar. Bir gelin tam bir, şey sır. Bir de uzun sürüyor değil mi buradaki o, düğünler? E Tabii canım orada en az bir hafta 15 gün devam eder diye tahmin ediyorum. Yani ben Hintli olsam öyle yaparım. Ee, bir valla aynı... Türkiye'de neden falan. böyle yapmadık? Hintli değiliz Hint, maalesef. Yani. Burası da Hindistan Burası değil. değil kusura bakmasın kimse. İlk defa görmüş evleneceği adamı <gülüyor> e, düğünde gelin. Ondan görücü sonra... usulünde de bile bir görme vardır yahu. Evet hakikaten ya düğünden önce en azından. Piyangodan görmüş. çıkar gibi. Ee? Tam görücü usulü aslında bu. E, i̇lk defa görüşünce tam böyle evlenmeden önce daha ilk günkü törenlerde e, ben demiş sana demiş bir soru soracağım demiş. 15 ile 6'yı toplarsan kaç eder demiş. Bunu Allah bilmeyecek Allah. ne var? Bunu bilmeyecek ne var demiş herkes damadın babası falan filan. Artı Söyle artı oğlum he. demiş. Söyle demiş. Çocuk da hey artık yani bilememiş mi yoksa heyecandan bir şey varmış. 17 demiş. İşte 17 kafası şeye çalışıyor işte bu 17 Dün Mart'ta. Gün kaç gösterecek? Yok 17. yok 17, 17 Mart'ta kafası takılmış. 17 o çünkü yatıyor 17 Mart kalkıyor 17 Mart. Gitti de meraklı olur astrolojiye. Ondan sonra gelin sen... Efendim demiş. Kaç, kaç demiş 17 demiş. Bir de böyle. Tekrar Felenerek. çok Çok emin şekilde. Ondan sonra gelin almış pılını pırtını Pılı pırtı dediğin yani gelinliğini falan İşte her böyle uzunca böyle bir Takılarım şey. Takıları bakıları yani. da. Demiş takıları da toplayayım. Be. Getirin takıları da. Ondan sonra e, Baran'ın eğitimi konusunda kendisine yalan söylüyor. Baran mı? <gülüyor> ne oldu bu şimdiye kadar damat deyince şaşırmadın da. Baran deyince mi şaşırdın? Baran de damat anlamına mı geliyor? Yo. İşte soyadı Baran. Ram Baran. Ram Baran. Ram Baran Baran. Rabada ra Baran Baran. Baran Baran. Ram Baran. ailesine buradan neden düşünmüyorsunuz? <gülüyor> Aile müziğiniz olarak diye şey yapalım, sunalım. Ondan sonra ve bu evlilik ne olmuş? Tan Başlamadan. Eğitim konusunda ne demiş? Ya eğitimden kastetti Ben toplama çıkarmaya hepsinin eğitimini aldın mı demiş. Eğitim konusunda herhalde şu okulu bitirdim, bu okulu bitirdim falan filan demiş. E canım hepimiz hata yapıyoruz. Bu da geçen gün, Tabii bu canım. da dediğim Ege'de geçen gün tuhaf bir hesaplama yapmıştı ben evet, ona doğru. hiç eğitimiyle ilgili hiçbir şey dedim mi bir de dedim Anadolu sesi mezunu olacaksın dedim. İşte böyle eğitimle kapattım. ilgili bir şey söylemiş oldum. Yani. Demek ki evlencik olsaydık senle <gülüyor> o gün nişan atmıştık. Vallahi atmıştık billahi atmıştık. Yani hepimizin başına geliyor ya. Hayır eğitimi sorgulamak için çok temelden girmiş ya. Eğitim, sağlık ve güvenlik. Üç şeyi sorguluyor anladığım kadarıyla. Çünkü geçen ayda aynı yerde Hindistan'da yine e, tam evlenecekken. Evlene yazarken. E, evlene yazarken e, damat Sara krizi geçirmişti biliyorsunuz. Evet. O, o, o, o şey de yani. öyle bozulmuştu. Ya bu Sen de... başkasıyla evlendi o mu? Evet başka Kısır <gülüyor> evlen. Sonra pulundu pırttı topladı gitti. Hayır hayır. Bir. Düğünde damat ölünce başkasıyla e, evlenen birisinde. Evet evet o işte okudu. ya. O, o davetler arasındaki başka bir adamla evleniyor. Yok, Bu kadar masraf yok ya. yapmışken. Yok öyle yok E tabii canım illa evleneceksin. Ama sonrasında belki becaiş yapmışlardır yine. Bilmiyorum yok, yani. Canım, Esas yani. damatya teşekkür etmiştir. Yerine geçen damada. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Yani vallahi Hı, gülü kurtardın. Çok iyi dedim Fahir. E, becaiş dedim. E, çok güzel Çünkü misafirlere de. çok ayıp. Yok o kadar gelmişler, masraf etmişler. Orada Uzaktan gelenler takımlıyor. de var. Altın zaten e, o davetliler arasındaki erkeğin tanıdıkları da vardır değil mi o düğünde? E, yani sonradan söyleyeyim. evlendiği adamı tanıdıkları da vardır. Zaten gelin damadı görmüyorsa son güne kadar hiç sıkıntı da yok yani. Siyah takım elbise giyince şuraya papyon taktın mı? Put diye yollarlar. Fark etmez sağ böyle işte Baran olsun, ha başka birisi olsun. Vallahi onlara her yer Baran. Güzel. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kendisine e, herkesin diliyoruz. kendisine başarılar diliyoruz ve e, hayırlı olsun diyoruz. Bir evlilik olmayınca da bunlar dilenir değil mi? Dilenir, dilenir tabii de. canım. Her şeyin hayırlısı Her sonuçta. Her şeyin hayırlısı olsun. Evet doğru. Ne kadar güzel özetledik. Sevgili dinleyiciler isterseniz programı burada bitirelim. Tam burada bitirelim ama yani ne bir kelime fazla söyleyelim ne bir kelime eksik kalsın. Yarın sabah kaldığımız yerden devam edelim olar sabahlara. Hava soğuk olacak. Uyanık olun. Yarın sabah Hoşça kalın Jack. <laughs>